Elhamdülillah Şimdi bir arkadaş e, Ali Umran 188. ayetle ilgili Soruyor diyor Ayette geçiyor ki, diyor ki Her çeşit şey sevinse Sevinse e, Yen yani Öyle emredilse bir şeyi e, Övülsün diye Bu ayette geçtirici bir Allah ona azaba çeker mi Bu çok çetrefildir. Çok dur dert oldu benim için. E ben de seviniyorum bazen e, bazı meselelerle. Onun için bu Müslüman ne yapması lazım bu, bu durumda? Evet ayete bakalım arkadaşlar. E, Ali Umran 188. ayet. Diyor ki: "L tahsebenellezine يفrahuna bima utû ve yuhibbuna en yuhmidi bima lem yef'alû." Fala tahsiblnn them min algeab ve lham alim. Şimdi Allah Subhanahu Teala diyor ki, "Lala tahsiblnn lazeina yafrapuna. <gülüyor> Zannetm onlar ki seviniyorlar. Neden seviniyorlar? Bima ötu. Allah olara bir şey veriyorsa, yen yani verildiyse olara bir şey ona seviniyorlar. O da nedir? Dünyanın sevinci. Ha? Dünyanın şey anlaşılıyor. Ve yuhibbuna en yuhmidu bima lam yef'alu. Ve sev bir işi yapmamışlar ama o işten onlar övünsüler. Övünsüler. Ondan dolayı e, bu nedir? Bunun karşılığında azap var. Sen zannetme bular dürfele tahsabuhum bima fazet min Bunlar Diyor, Bular azaptan kurtardılar. Bular için acı azap var. Şimdi diyor ki bu ayette Arkadaşın dediği gibi evet bu ayette Bir tane sevinse sadece bu dünyanın Zail olan Meseleleriyle Yende yani bir tane istese bir, bir basit şey yapmış istese insanlar onu övsün ki bu, Bunu her musulman yapabilir Aklından geçer Ondan dolayı ne oluyor Biz Allah suale Çetin çetin bir azab azabun elim Bizi bekliyor Çok çetrefil evet Şimdi arkadaşlar e, Kur'an-ı Kerim e, niye alimler anladılar niye hariciler harici oldular çünkü kendi anlayışlarıyla an, Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyorlar. Yani bugün de biz bir tane edesek e, bir tane çıksa ki çıkıyor bizim maalesef Türkiye'de televizyonlarda çok çıkan var ilahiyetçiler özellikle. Dürler yani de ilahiyet değil. Şimdi modu olmuş. Bütün kanatları çıkartıyorlar. Bazı insanları işte ben aydınım. Çıkıp orada ayet hadisi kendi kafasına göre şerh ediyor. Ama bir tane doktor değilse tub'dan konuşsa orada hemen indirirler onu kıyamet kopar belki mahkemeye verirler. Ama din sahipsiz olduğu için her ağzına gelen maalesef konuşuyor. Şimdi mesele bu değil. Mesele nerededir? Mesele. Ee, bu ayeti anlamak için ilim lazım alimler anlarlar onun için bu ayeti zahiriden okusak öyle değil zahiri öyle görünüyor ama öyle değil nasıl dedik her zaman söylüyoruz ayetlerde nasih var mensuh var belki bu ayet eskiden şeymiş Allah nesih onu yani bunu alimler bilirler ayet nasıktır mensuhtur başka bir ayet gelmiş bu ayetin hükmünü iptal etmiştir. Yani bu ayetin bir sebebi nüzülü var. Ne için inmiş bu ayet? Bunu bilmek lazım. Yani sadece Arapcaydan olmuyor. Bir de alimlerin, sahabelerin görüşü var. İşte bu mesele Mervan İbni Hakem e, bir e, halifeydir. E, şey zamanında Ameviler zamanında ee, Humeid bin Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf'un oğluna dedi ki, ya dedi e, şey e, Humeid git dedi İbni Abbas'a sor. Olar Şam'dadılar dilar İbni Abbas meclerdedir. Git İbni Abbas'a sor. Her insan ister övülsün. Her insan sevinir bir dünyanın kahri gelse onun için. Ya acaba bu bundan dolayı bu Acı azabı Allah Teala'dan var. Var ise biz ne yapmamız lazım? Bu ayeti nasıl anlamamamız lazım? İbni Abbas'a gelip sorduklarında bunu İbni Abbas diyor hayır. Diyor bu ayet Müslümanlar hakkında inmedi. Bu ayet ehli kitap hakkında indi. Bu ayet ehli kitap hakkında indi. Nedir ehli kitabın meselesi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaba Özellikle Yahudilere bir şey sordu. Kitabınızda var dedi. Hakikaten var idi. Bunlar ne yaptılar? Hakamları, Yahudilerin alimleri, kaktılar onu Tevrat'tan sildiler, kopardılar o sayfayı, gizlediler. Bakın de yoktur Tevrat'ta. Tabii o zamanda da Tevrat e, elde yoktur, baskı yoktur. Belki Medine'de, bütün Medine'de bir Tevrat varmış. O da büyüklerinin yanındaymış. Tavret İncil yayılmamıştı. Yer üzerinde çok az vardır. Kur'an-ı Kerim mesela kaç sene e, 4 tane Kur'an-ı Kerim vardı. Hazret Osman yazdırdı onu. Yani o zamanda böyle Tavret her, her kişinin elinde bulunmazdır. Geldi Resulullah dedi açın Tavret'i bakayım. Açtılar. Ekip geldi orada böyle şey kurdular. Olar ne yaptılar? Hatta o yaprağı kuparttı halının altına koydu. Meşhurdur bu siyerde. E Ondan sonra bir şey diyemedi Musulmanlar Resulullah çekildiler Ondan sonra Yahudiler başladılar Bu alimi övmeye Karşılığında da Hediye para verdiler buna E bu ayet bunun hakkında indi Sen zannetme bunlar Seviniyorlar Burada kazandılar diye Yapmadığı bir işten dolayı övünürler Sonra İbni Abbas şu ayeti e, Okudu Videodan sonra, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna Allah videonun sonuna gelince, söz sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun Hükümleri Allah'ın emirlerini. فَنَبَذُوهُ وَرَا اَذْغُورِهِمْ Ne yaptılar? فَنَبَذُوهُ وَرَا اَذْغُورِهِمْ Bunlar ne yaptılar? Bu sözü attılar. Dinlemediler Allah'ın emrini. وَشْتَرُوا بِهِ iseme, قَل۪يلًا iseme يَشْتَرُونَ Bunun karşılığında çok az bir parayla. Ya yani bu dünyanın parası verirse Allah'ın emrine karşı çok az. Çünkü olar Yahudiler çok az bir parayla saldı la la bu ayet devam ediyor. Bu ayetin öncesi zaten neye neye reddir soracına. Onun için alimler diyorlar ki her zaman ayeti bir ayet anlamak için öncesini sonrasını okumak şarttır. Tefsir alimleri diyorlar. Okumak şarttır. Bak bu ayetin öncesi İbni Abbas diyor sonunu açılıyor. Sen bu ayetten sadece bu kadar yeri çeksen aynen la takrabus sala Namaza yaklaşmayın. Ama sonu nedir? Sarhoş olduğunuzda namaza yaklaşmayın. Hiçbir tek bir ama bu da Kur'an'da var. Bunun idam hüccet kıkamazsın. İşte ondan dolayı e, Yahudilerle ilgili şey oldu. Hatta bir rivayette var e, Buhari'de geçiyor Ebi Sa'id-i Hudri'den diyor münafıklardan bir kısmı Resulullah'la bir savaşa çıkmadılar. Ne yapıyorlar? Boş mazeret gösterdiler. Ondan sonra sevindiler. Dediler biz gitmedik Resulullah'la. Kurtardık. Aldattık onları. Ha? Bunlar hakkında bu ayeti indi. La tehsebedlen lezîne Yani seviniyorlar. Bu çarlarına kaldığı şey yapmayın. Bir başka rivayette sünnette yine geçiyor. Diyor ki Thabit İbni Kaysil Ansari radıyallahu anhu dedi ya Resulullah ben korktum helak olayım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi niye ya Sabit diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem bu ayette nehyediyor sevinmeyelim Öv, kimse övmesin bizi çibirden e ben e, seviniyorum bazen e, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette emrediliyor. E, övünmeyin. E, Bazınız övülerimizi süsüyoruz. E, a, e, Allah Allah Teala nehyetmiş kibirlikten. Ben seviyorum güzelliği böyle elbiseyi girin. böyle güzel görünüm. Allah diyor sesinizi indirin. Benim sesim yüksektir. Konuşurken senin sesinin tonundan yüksektir. Böyle sesi bedevi sesiymiş. E, ben korktum helak olayım bundan dolayı. Öyle anlıyor demek sahabem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya hayır sabit. Sen ister misin? Hamid yaşarsın, güzel bir halde, aziz bir halde yaşarsın ve şehit ölürsün ve cennete girersin. Bela ya Resulullah diyor. O zaman sen öylesin diyor. Çünkü sen bunları bilerek yapmıyorsun. Bunları Allah'ın emrine de karşı gelmiyorsun. Bu, bu hadis neye delildir? Bu hadiste delildir ee, bu ayetin tefsirine. Diyor sahabeler diyorlar ki e, Thâbet ibn-i el-Ensari çok kerim, aziz yaşadı. Ee, şey dünü de Musallim el-Kazzabtan savaşında, Beni Hanife savaşında da, Musallim el-Kazzab savaşında da şehit düştü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müjdesini aldı ondan dolayı bu ayetin e, anlamı nedir? Bu ayetin anlamı innehu bu muslimanlar için inmemiş öyle değil. Evet biz sevinmeziz. Biz övünmeyi de sevinmeziz boş yere. Tabi boş yere boş yere insanlar için övünmek bu güzel değil ama bu ilcisi ilgisi yoktur. O kötü bir şeydir. Yani ben çu kuruş para kazandım. Sevinmem dünya kazandım diye. Allah rızası için dünyayı kazansam sevinmem lazım. Çünkü ben o malımın zekatını çıkarıyorum, o malımı Allah yolunda koydum. Benim hayatım Allah'ın istediği gibi olsa. Biz diyoruz her zaman zikrullah nedir? Her zaman Allah'ı unutmamak. Her şeyimiz Allah'ın emrine göre olsa. O zaman milyardar olsak bile hiçbir mahsuru yoktur. Övünmek, evet övünelim kolaydır. Yani deseler evet bu doğru... Bu doğru yaşıyor. Doğru cimumun İslam'a göredir. Övüler. Böyle övünmekleri güzeldir. Ama ben kendimi bilmiş gibi yapıyorum. İnsanlar beni övsün diye bunu ilan, yalanla uyduruktan insanların övgüsünü almak o, onun üzerine nehi var? Allah kurusun bir denenin niyeti kötü olsa bu hayatın onlar gibi olabilir. Evet bir mahsur yoktur. Ama bu kötü niyete bağlıdır. İyi niyete bağlıdır. Bir musulman Tam tersine bütün hayatını Allah yolu yolunda bıraksa, o musulmanın hayatı Allah yolunda olsa, o musulmanın bütün amelleri, mübah amelleri ne kılınır ona? Halal kılınır, ecirden olur. İnşallah.